Editör Seval Şahin. Irmak zileli anlatıyor. Huzurdaki bütünlük vehmi. Bu e, Sanat Kritik'in podcast serisi için benim seçtiğim e, Tanpınar romanı Huzur. Aslında çok kısacık bir e, cümleyi seçtim. Yani Uzun bir alıntı seçmedim ama konuşma esnasında aralara e, korsan alıntılar alabilirim. Ama ana alıntım Huzurda Suat'ın Mümtaz'a söylediği bir cümle. Bütünlük insan kafasının vehmidir. Aslında bu, bu cümle Tanpınar'ın bu romanda ne anlatmak istediğini özetleyen kalbindeki cümle. Yani romanın kalbi bence bu cümlede atıyor. Ama oraya gelmeden önce bu roman ne zaman yazılmış, ne zaman tefrika edilmiş ona bir bakalım. Öncelikle e, Huzur 22 Şubat 1948 ile 2 Haziran 1948 tarihleri arasında tefrika edilmiş. Roman olarak da 1949 yılında yayınlanmış. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından, e, İkinci Dünya Savaşı bittikten hemen sonra yayınlanmış. Çok kısa süre sonra. E, bunun yanı sıra Roman'ın geçtiği zaman 1937, yani bir, İkinci Dünya Savaşı başlamadan hemen önce Demek oluyor ki aslında romanın geçtiği zaman ve Tanpınar'ın bu romanı yazdığı dönem, romanın geçtiği zaman Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasındaki dönem, romanın yazıldığı dönem ise iki, dünyayı, iki, iki Dünya Savaşı'nı atlattıktan sonra Tanpınar iki savaş geçirdikten sonra bu romanı yazmış. Bu neden önemli? Bütün dünyada aslında bu iki savaş sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada insanlık adına, ee, çok önemli tartışmaların yapılmasına yol açmış iki savaş. Aslında Birinci Dünya Savaşı'nın ardından e, insanların e, dünyaya bakışında bir şeyler sarsılıyor. Dünyanın e, bir nizama, bir terkibe, bunları, bunlar Tampinlar'ın kullandığı kelimeler. E, roman, huzur romanı boyunca sürekli olarak duyuyoruz bu kelimeleri. İç nizama sahip olup olmadığı ile ilgili insanlık bir kuşkuya kapılıyor. Yani Birinci Dünya Savaşı öyle bir parçalı, parçalıyor ki bütün dünyayı, e, zaten dünyanın bölüşüm savaşları geçiyor, e, öyle bir parçalıyor ki dünyanın bütünlüğü, yekpare ve güvenli bir yer olduğu algısı kırılıyor. İkinci Dünya Savaşı bunun üzerine geldikten sonra ise bu tamamen değişiyor ve e, felsefi olarak, politik olarak, ee, ideolojik olarak pek çok tartışma yürütülüyor. Sanatta da bu tartışmaları görüyoruz. Sanatsal biçimlere bile yansıyan bir tartışma bu. Ee, bir şeyin yekpare, akılla kavranabilir, bütünlüklü bir şekilde tanımlanabilir. Tek bir e, ifadesi olabilir mi, olamaz mı? Bir şeyi bütün olarak hakim olabilir miyiz? Dünyaya bütün olarak hakim olabilir miyiz? Bir bütünlük duygusuna sahip olabilir miyiz? Yoksa aslında e, dünya ve insan e, parçalar haline parçaların oluşan bir şeydir ve parçalı mıdır? Bu gibi soruların çok fazla tartışıldığı bir dönem. Ee, şimdi e, Mümtaz karakterine dönelim. Mümtaz aslında e, iki savaş arası geçen bir hikaye yaşıyor. E, İkinci Dünya Savaşı'nın ayak sesinin duyulduğu bir dönemde geçiyor Roman. Bunu söylemiştim. E, şimdi şöyle bir önemli bir, önce Mümtaz'ı düşünelim, Mümtaz'ı konuşalım. Mümtaz karakteri Birinci Dünya Savaşı'nda çocuk bir karakter ve babasının ölümüne tanık olan bir karakter. Yani aslında babanın ölümü dünyanın güvenli bir yer olduğu, dış dünyanın da güven içinde var olabileceği bilgisinin yıkımına yol açıyor. Yani bu aslında Tanpner bütün roman boyunca yaptığı şeyin ilk adımını atıyor. O da şu. roman boyunca biz bireyin yaşantısı ile toplumsal ...yaşantıyı iç içe geçirdiğini görüyoruz... ...Stanpınar'ın. Yani Mümtaz... ...karakterinin hikayesini okurken... ...aynı zamanda bütün bir toplumun... ...o dönemin, ruh halinin, atmosferinin... ...bir e, yansıtmasını... ...görüyoruz Mümtaz üzerinden. Ve Mümtaz karakteri bize... ...belli bir anlayışın... ...yani bir savaş, Birinci Dünya Savaşı'nın... ...öncesinden alabileceğimiz... ...dünyanın bütünlüklü bir yer olduğu... ...ve kavranabilir olduğu... ...rasyonel olarak onu... ...tarif edebileceğimiz daha aydınlanmacı, daha e, determinist bir bakışa inancın e, güçlü olduğu bir dönemin karakteri. Ama sonra romanda biz bunun dönüştüğünü göreceğiz. Aynı zamanda Mümtaz e, bir erkek aklın e, temsiği. Yani eril bir karakter. Erkek bir karakter olmasının ötesinde eril bir karakter. Bunun da izlerini görüyoruz roman boyunca. Ve bu izleri en çok Mümtaz'ın aşk hikayesi üzerinden takip ediyoruz. Ve Tanpınar bu erilliğin aslında bir bakıma eleştirisini yapıyor. Bunu tartışıyor. Bu anlamda da Mümtaz karakteri ideal bir karakter değil. Aslında yaralı, kusurlu. Hatta zaman zaman Tanpınar'ın eleştirel dozunu net bir şekilde yansıttığı e, olumsuz özellikleri de taşıyan e, George Lucas'ın söylediği gibi sorunsal birey. Yani tam bir roman kahramanı. Çatışmaları olan, çelişkileri olan, kendiyle kavgası olan bir karakter. E, Tanpınar, Mümtaz'ın bu kendiyle olan kavgasını öncelikle çocukluğuna dayandırıyor. Mümtaz'ın babası bir Dünya Savaşı'nda Mümtaz'ın göz önünde ölüyor ve ee, ve o, o yaştaki bir çocuğun aslında anneden psikanalitik olarak e, bakacak olursak anneden kopup bağımsızlaşması ve babayla bağ kurması gerektiği bir yaşta. Onun ölümüyle birlikte Mümtaz'ın anneden kopuşu sağlıklı bir şekilde gerçekleşemiyor. Daha sonra da annesi de ölüyor zaten. Şimdi bu arka planı kurduktan sonra Tanpınar Mümtaz karakterinin Nurhan'la ilişkisini anlamamızı bekliyor bizden ve bunu çok güzel işliyoruz gerçekten de. Evet. Ve şeyin Mümtaz'ın çocukluğu ve yetim kalışlığının önemi e, şöyle ifade ediyor. 47. Ve, 40, 47. ve 48. sayfalarda Mümtaz'la ilgili çok önemli bir değerlendirme bu. Henüz kendi şartlarını bulamamış bir imparatorluk artığı olmamızın bir yığın neticesini hayatımızda hatta etimizde duyacağız. Aslında tam olarak Mümtaz'da... E, Böyle bir karakter yani kendi şartlarını bulamamış bir imparatorluk artığı bir karakter olarak bunun neticesini kendi hayatında etinde duyuyor. Ee, aslında Mümtaz da kendi şartlarını bulamamış bir ailenin artığı bir bakıma. Ve böyle olunca da yani babayla olan bağ bu şekilde ölümle kesilince anneyle olan bağ da sağlıklı bir şekilde kopamayınca Mümtaz yaralı bir e, erkek karakter olarak karşımıza çıkıyor. Ve sürekli bir arayış içerisinde. Bu psikolojik bir arayış daha çok. Bir bütünlenme, bir birleşme, tam olma arzusu içerisinde bunun da temsilini aşkta bulmaya çalışıyor. Yani Nuran'la karşılaştığında Nuran'a atfettiği özellikler, Nuran'da aradıkları, Nuran'la arasında kurulacak bağın yaratacağı şey, e, duygu ve e, düşünce dünyasında oluşacak şeyler hepsi e, şu kavramlarla e, ifade buluyor. Tamamlanmak, bütünlük kurmak. İç nizam oluşturmak ve e, sürekli olarak bu vurgulanıyor. Yani aslında Mümtaz bir aşk aracılığıyla e, iç nizam yaratmak ve bütünlenmek için Nurana dört elle sarılıyor. Bir bakıma Nuranda da e, anneyi arıyor aslında. Yani nasıl ki e, bir bebek dünyaya geldiğinde bu dünyanın güvenli bir yer olduğuna olan inancını sağlamak için yani dünyaya geldi ve kendini tanımlayamıyor, hiçbir şeyi tanımlayamıyor, e, burası nasıl bir yer bilmiyor ve kendini güvenli hissedebilmesi için bütünlük algısı geliştirmesi gerekiyor. Hem kendi bedeniyle ilgili bütünlük algısı, kendisinin nasıl bir varlık olduğuna ilişkin, bütünlüklü bir fikre, bir iç nizama kavuşması için anneye ihtiyaç duyuyor. Hem de dünyanın bütünlüklü olarak kavrayabilmek için, dünyayı güvenli bir yer olduğuna ikna alabilmek için annenin bakışlarına ihtiyaç duyuyor. Biz roman boyunca, bu bebeğin anneden, anneye yönelik bu beklentisinin Müntaz tarafından Nurana yöneltildiğini görüyoruz. Nur, Müntaz da sürekli olarak Nuranla ilgili bu beklentilerini dile getiriyor. Ee, aşk yoluyla kendini bulmak, bir iş nizam yaratmak arzusunu sürekli olarak dile getiriliyor. Sevgilide tamamlanma e, arzusunun dışa vuruluşu çok sayıda pasaja rastlıyoruz. Mesela e, hemen bakalım 178'de. Dedim size bolca alıntı yapacağım diye. Mümtaz yavaş yavaş Nuran'ın başının etrafını sevdiği ve özlediği şeyleri topladıkça kendini kuvvetlerine daha sahip buluyordu. O da asrımızın büyük romancılarından biri gibi bir kadına dayandığı zaman yaşadığını duymaya başlamıştı. O vakte kadar epeyce şey okumuş, az çok düşünmüştü fakat şimdi onların hayatına daha kudretle geçtiğini, Nuran'a Nur olan sevgiyle canlı hayatta çıktıklarını anlıyordu. Sanki Nuran kafasında ve etrafındaki şeylerin arasında bir ışık külçesiymiş gibi hepsi onunla aydınlanmış. En dağınık unsurlar bir terkip haline gelmişti. Terkip, bütün, iç nizam romanda çok sık tekrarlanan kavramlar ee, ve sürekli olarak bir tamamlığa erme arzusu. Ona göre Nuran yine kitaptan, hayatın öz kaynağı, bütün gerçeklerin annesiydi. Onun için sevgilisine en fazla doyduğu zamanlarda bile yine ona aç görünür, düşüncesi ondan bir lahsa ayrılmaz, gömüldükçe tamamlığına ererdi. Bu tamamlığa erme meselesi sürekli olarak vurgulanıyor. Ve burada e, öyle bir vurgulanıyor ki Mümtaz artık Nurhan'ı bir iş nizam inşasında tamamlığa ermek için, bütünlüğe ermek için bir araç gibi görmeye başlıyor. Burada e, tamtınlar çok net bir şekilde erilliği, Elil e, bakış açısına karşı bir eleştiri getiriyor. Bunu çok net olarak görüyoruz. Mümtaz Nurhan'dan daima bir anne gibi onu kucaklamasını, ona daima müşfik bir anne gibi yaklaşmasını bekliyor. İşte demin bahsettiğim tıpkı bebeğin annesinden bekledikleri gibi. Oysaki. Nasıl ki dünyanın bütün bir yer olduğunu, tam bir yer olduğunu e, his, hissetmemiz mümkün değilse biz bu tamamlanma arzumuzu hiçbir zaman ta tatmin edemeyeceksek aslında e, Müntaz da bunu hiçbir zaman tatmin edemeyecek Nuran üzerinden. Şimdi e, bu erilik meselesiyle ilgili bir başka alıntı yapmak istiyorum. Şöyle diyor, genç kadınla göz göze geldiler. Sakin, yumuşak çok derinlerden gelen hiçbir şeyi kendisini esirgemeyen bir bakışla ona bakıyordu. Yani tıpkı anne gibi. Bu çok bu, tıpkı anne gibi. Ben söyledim tabii ki tam bunlar öyle bir şey yazmıyor. Bu çok sevdiği şairin dediği gibi insana aydınlıktan ve arzudan biçilmiş libaslar giydiren bir bakıştı. Altın bir tepside veya kadife bir yastıkta bir galibe uzatılan o eski kale anahtarları gibi. Genç kadın bütün hüviyetini bu bakış ve tebessümle kendisine uzatıyor, hediye ediyordu. Şimdi Tanpınar tabii ki her kelimeyi, seçtiği her kelimeyi bilinçli olarak seçen bir yazar. Burada galibi uzatılan demesi önemli. Galip ve e, aslında eski kale anahtarı gibi. Bunlar adeta bir fatihi, bir fetihçiyi, e, bir kaleyi eden bir galip diye bahsetmesi çok eril bir yazar. E, yere konumlandırdığını gösteriyor Mümtaz'ı. Adeta Mümtaz işgalci bir güç gibi e, Nurhan'ı işgal etmeye çalışıyor. Şimdi bunların eleştirisini çok net olarak görüyoruz Tanpınar'da ve daha sonrasında bu eril bakış, bu e, Nuran'a yönelen işgalci bakış aslında onunla birlikte birleşmek, tam olmak hal, arzusunun yarattığı e, bakış e, Mümtaz'da bir as haya kırıklığına da yol açıyor. Çünkü Nuran buna izin vermiyor. Burada e, tam pınarın e, kadın ile erkek arasındaki karşılaşmasını da görüyoruz ama oralara şimdi burada giremeyeceğim. N Mümtaz ne kadar bütünlüklü ve mı inşa etmek için Nuran'a salsa da Nuran o kadar onun kendi başına, tek başına, ayakları üzerine duran ve e, ona muhtaç olmayan birisi olmasını arzuluyor ve bütün bunlar onların onun iki, iki insan birbirinden kopuşuna yol açıyor. Bu kopuşta aslında Suat karakterinin ölümüyle oluyor. Suat karakteri ise bir bakıma babayı temsil ediyor. E, çok ilginç bir şey var burada. Suat Nura aşık. Tıpkı bir annen, e, bir çocuğun e, babasının annesine aşık olması gibi. Mümtaz'ın gerçek hayatta babası nasıl ölünce... annesiyle bağı e, bir şekilde, sağlıklı bir şekilde kopamadıysa... Suat'ın ölümüyle birlikte... ...Müntaz'la Nurhan'da aslında dışarıdan bir etkiyle birbirlerinden kopuyorlar, ayrılıyorlar. Bu ayrılığın ardından e, Müntaz büyük bir yıkım yaşıyor. Çünkü aslında iç nizamını tamamen Nuran'a bağlamıştı. Ve Nurhan'ın varlığıyla bir bütünlük ve iç nizam bir terkip haline gelebileceğine inancı çok güçlüydü. Nurhan'ın gidişiyle birlikte bütün bu algı darma duman oluyor. Ve Suat'ın ölümü, ölümü bunu yapıyor. Yani aslında bir bakıma babanın ölümü yapıyor. Aslında Mümtaz'ın babasının ölümü annesiyle doğal ayrışma sürecini baltalamıştı. Suat'ın ölümüyle bunu yeniden yaşayarak bu sefer gerçek hayatta bir yüzleşmede yaşıyor. Burada tabii Mümtaz'ın İhsan kuzeni İhsan'ın eleştirisi de önemli. Şimdi burada aslında iki farklı bakış açısı var. İhsan daha çok determinizmi temsil ediyor ve Mümtaz'ı şuradan eleştiriyor. Evet iç nizam önemlidir ama sen bu iç nizamı... Dışarıdan bir kaynak üzerinden edinmeye çalıştın. Her şeyi nuran üzerinden kurmaya çalıştın. Bir başkasından medet umdun diyerek eleştiriyor. Ama Suat ise ona başka bir bakış açısı sunuyor. Bu anlamda ihsan deterministse Suat belki daha nihilist bir yere kayıyor. Ve diyor ki aslında diyor bütünlük insan kafasının vehmidir diyor. Yani aslında böyle bir şey yok diyor. Yani... Sen istediğin kadar dünyaya şekil vermeye çalış. Dünyayı bir bütün olarak algılamaya çalış. Ne yaparsan yap, onu bütünleyemezsin. Dünya bütünlüklü bir yer değildir. Burada hemen romanın ismine, e, ismiyle bağlayacağım konuyu. Huzur romanı. Aslında huzur e, bize ölümü anlatır. Yani romanda bunun e, vurgusu vardır. Hayat sefil ıstırapların oyuncağı olmak demektir. Ölüm Eşyanın rahat ve mesut uykusudur. Bu e, içeride bir alıntının içerisinden aldığım tırnak içinde cümleler. E, tamamlanma ancak ölümle mümkün olur. Yani öldüğümüz zaman ancak iç nizama ve terkibe sahip olabiliriz. Doğum öncesi ve ölüm huzurdur. Ama hayatta öyle bir iç nizam yoktur. Huzursuzluk vardır. Aslında romanın özü bunu anlatıyor. Dolayısıyla e, bütünlük insan kafasının vehmidir. Hayatta ancak bu bir vehim olabilir. E, hayatın bir bütün olarak algılanamayacağına fark etmek, huzursuzluğu göze almak gerektiğinin aydınlanmasıyla biter roman. Ben bu romanı böyle okudum. Çok teşekkür ederim. Sanat Kritik sunar Yaz sıcağında bir esinti, Ahmet Hamdi Tanpınar, dergah yayınlarının katkılarıyla.